Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Saygıdeğer dinleyenler Bugün Riyaz-ı Salih'in hadis kitabımızın ikinci babı olan Tövbe konusunu dillendirmeye çalışacağız İslam alimleri diyorlar ki her türlü günahtan tövbe etmek farzdır. Eğer bu günah kul hakkı ile ilgili değil de sadece Allah'a karşı işlenmiş bir suç ise bundan tövbe etmenin üç şartı vardır. Bir o günahı terk etmek, iki yaptığına pişman olmak, üç onu bir daha yapmamaya karar vermek. Eğer bu üç şarttan biri eksik olursa Kişinin tövbesi kabul edilmez. İşlenen günah kul hakkını da ilgilendiriyorsa, bu üç şartın yanı sıra dördüncü bir şart daha vardır. O da hakkını çiğnediği kişiyle helalleşerek kul hakkından arınıp kurtulmaktır. Bu şöyle olur. Şayet birinin malını haksız yere almışsa onu sahibine geri verir veya bedelini öder. Eğer birine işlemediği bir suçla itham etmişse, hak sahibine kendisini cezalandırma yetkisi verir veya ondan kendisini bağışlamasını ister. Eğer dedikodu yapmış veya birine arkadan çekiştirmişse, o kimseden af dileyerek helallik ister. Samimi olarak tövbe edip bu şartları gücünün yettiği kadar yerine getirdiği takdirde, hak sahibi hakkını helal etmese bile o kişinin tövbesi kabul edilir. Kişi işlediği her günahtan tövbe etmelidir. Günahlarının sadece bir kısmından tövbe ederse ehli sünnet alimlerine göre böyle bir tövbe makbuldür. Ancak tövbe etmediği günahlar affedilmemiş olur. Allah'ın kitabı Peygamber aleyhisselamın sünneti ve İslam alimlerinin işmağı yani hepsinin bu konuda ortak görüşe sahip olmaları günahlardan tövbe etmenin farz olduğunu açıkça göstermektedir. Tövbe ile ilgili ayetler. 1- Ey iman edenler hepiniz kötülüklerden günahlardan tövbe edip topluca Allah'a yönelin ki dünyada ve ahirette kurtuluşa erebilesiniz. 2- Ey insanlar günahlarınızdan tövbe ederek Rabbinizden bağışlanma dileyin ve tüm de ona yönelin ki sizi ecel denilen belirli bir süreye kadar huzur ve mutluluk içinde güzelce yaşatsın. Ve iyilik yapan herkese iyiliğinin karşılığını dünyada da ahirette de tam olarak versin. Üçüncü ayette ise Ey iman edenler tüm içtenliğinizle Allah'a yönelip günahlarınızdan pişmanlık duyarak tövbe edin. Yüreğinizdeki ümit ışığı hiç sönmesin. Umulur ki Rabbiniz günahlarınızı bağışlar ve sizi içerisinden ırmaklar akan cennet bahçelerine yerleştirir. Evet sayıdeğer dinleyenler tövbe ile ilgili hadislerde ise Ebu Hureyre radiyallahu anh peygamber aleyhissalatu vesselam'ı şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diler tövbe edip ona yönelirim. Bir diğer hadiste eğer bin Yaser el-Müzeyni radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey insanlar! Allah'a tövbe edip ondan af dileyin. Doğrusu ben günde yüz defa Rabbimden bağışlanma dileyerek ona tövbe ederim. Bu iki hadiste geçen 70 veya yüz rakamları çokluk, devamlılık bildirmektedir. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam, Allah'ı çok anmakta, sık sık ondan bağışlanma dilemekte ve bize de bunu tavsiye etmektedir. Tövbe eden kişinin günahı varsa bağışlanır, eğer günahsız ise Allah katındaki derecesi yükseltilir. Allah Resulü gelmiş geçmiş bütün kusurları bağışlandığı halde Allah'a hakkıyla kulluk edemediğini itiraf ederek eksikliklerinden dolayı af dilemek, Rabbini zikretmek ve ümmetine örnek olmak amacıyla tövbe ve istiğfarda bulunmuştur. Bu hadisin bir başka rivayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ''Benim de zaman zaman kalbime gaflet çöker, bu yüzden Allah'a günde yüz defa tövbe istiğfar ederim.'' buyurmuştur. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha fazladır. Müslim'deki diğer bir rivayet de şöyledir. Sizden birinizin tövbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu memnuniyet, ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceği ile birlikte devesini kaybeden, tepeden tepeye koşarak onu bulmaya çalışan, aramaları sonuç vermeyince ondan tamamen ümidini keserek, ölümü beklemek üzere bir ağacın gölgesine uzanan, tam o sırada aniden devesini yanı başında görünce yularına yapışan ve aşırı sevincinden dili dolaşarak Allah'ım, sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden daha fazladır. Evet sayıdeğer dinleyenler Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Allah gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceliğin ey kulum tövbe et ki günahını bağışlayayım diyerek adeta rahmet elini açar. Gecenin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüz vakti elini açar. Yani kul ne kadar günahkar olursa olsun, kaç defa tövbesini bozmuş olursa olsun, samimi bir kalple tövbe edip af dilediği takdirde Allah onu her zaman bağışlamaya hazırdır. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar yani kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam edip gider. O halde İnsan yaptığı kötü işlerden dolayı ümitsizliğe kapılmamalı, hiç vakit kaybetmeden Rabbine yönelerek günahlarının bağışlanması için af dilemelidir. Ebu Hureyre radiyallahu anhtan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Güneş batıdan doğmadan yani kıyamet vakti gelip de evrendeki sistem bozulup yıkılmaya başlamadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Bu hadis tövbeyi insanlık açısından ele alarak kıyamete kadar tövbelerin kabul edeceğini bildiriyor. Bireysel olarak tövbenin kabul edilme sınırına gelince Abdullah bin Ömer radiyallahu anhümadan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kul ölüm meleklerini görüp de can çekişmeye ya. Yani dünyadaki imtihan süresi sona erinceye kadar Allah onun tövbesini kabul eder. Öyleyse insan Rabbinin sonsuz şefkat ve merhametine sığınarak ona yönelmeli. Ümidini kaybetmeden ondan af ve mağfiret dilemelidir. Daha sonra nasıl olsa tövbe ederim diyerek de tövbeyi ertelememelidir. Çünkü ölüm gelip çattıktan gözlerden perde kaldırılıp hak ve hakikat açıkça ortaya çıktıktan sonra Tövbe etmenin faydası yoktur. Şeytan çoğu zaman tövbeye meyleden insanı şu sözlerle engellemeye çalışır. Bir köbre tövbe edince adam akıllı tövbe etmelisin. Çünkü daha sonra günahı işleyip tövbeni bozarsan şimdikinden daha büyük günaha girmiş olursun. Onun için kötülüklerden tamamen uzaklaşacağım ve bir daha dönmemek üzere tövbe edeceğin bir zamana kadar bekle o zaman tövbe edersin. Bu gibi düşünceler Şeytanın insanları tövbeden uzaklaştırmak için kalplere soktuğu vesvese ve aldatmacadan başka bir şey değildir. Böyle şeytani vesveselere kapılıp da tövbeden uzak durulmamalıdır. Sahabe neslinden sonraki nesil olan tabi onun büyüklerinden Zir bin Hubeyş şöyle dedi. Mesler üzerine nasıl mest edileceğini sormak üzere Peygamber aleyhisselamın ashabından Safvan bin Assal radıyallahu anhın yanına uğramıştım. Bana zir niçin geldin diye sordu. İlim öğrenmek için deyince melekler ilim elde etmek için çaba harcayanlara duydukları sevgiden dolayı onlara kanatlarını gererler. Ben bunu bizzat peygamber aleyhissalatü vesselamdan işittim dedi. Ben büyük ve küçük abdestten sonra mesler üzerine mes etme konusu kafamı kurcaladın. İnsan ayağını yıkamayıp sadece ayağındaki mestin üzerine ıslak elle sıvazlamakla nasıl abdest almış oluyor anlayamadım. Sen Peygamber aleyhisselamın ashabından olduğun için ondan bu konuda bir şey duydun mu diye sormaya geldim dedim. Safvan evet duydum. Allah'ın elçisi aleyhisselatü vesselam seferde bulunduğumuz zaman mesteri 3 gün 3 gece çıkarmamayı büyük ve küçük abdest bozduktan ve uyuduktan sonra bile mesler üzerine mes etmeyi ancak cunup olunca mestleri çıkarmayı emrederdi. Yani ayağına kalın çorap veya mes giydiğin zaman eğer yolcu isen üç gün değilsen bir gün boyunca o mes üzerine mest edebilirsin. Ayaklara mes şöyle yapılır. Abdestliyken ayağına mestini giyersin abdestini bozduktan sonra mestlerini ayaklarından çıkarmadan her abdest aldığında üzerlerini mest eder. Yani ıslak elle sıvazlarsın. Bu sıvazlama ayak yıkama yerine geçer. Ancak cunup olduğun takdirde boy abdesti almak için mesleri de çıkarmalı ve bütün vücudunla beraber ayaklarını da yıkamalısın dedim. Daha sonra ben peki peygamber aleyhisselamın sevgiye dair bir şey söylediğini işittim mi diye sordum. Evet işittim. Peygamber aleyhisselatü vesselam ile bir sefere çıkmıştık. Biz onun yanındayken bir bedevi kaba sesiyle Muhammed diye bağırdı. Peygamber aleyhisselam da bu kişiyi mahcup duruma düşürmemek için onun sesine yakın bir sesle gel buradayım dedi. Ben bedeviye dönerek yazıklar olsun sana. Sen peygamberin huzurunda bulunuyorsun sesini yükseltme. Allah Hucure suresinin ikinci ayetinde elçisinin huzurunda yüksek sesle konuşmayı yasakladı dedim. Bedevi vallahi sesimi kısmayacağım Peygamber'e mutlaka sormam gereken şeyler var dedi. Sonra Allah'ın elçisine bir topluluğu seven fakat aradaki engellerden dolayı onlara katılamayan kimse hakkında ne dersin? Ben sizi çok sevdiğim halde imkan bulamadığım için çoğu zaman huzurunuzda bulunamıyorum. Ahirette de bu yüzden sizden uzak kalır mıyım diye sordu. Peygamber aleyhisselam cevaben kişi kıyamet günü sevdikleriyle beraberdir. Eğer beni ve minleri seviyor ve bu sevginin gereğinin elinden geldiğince yapmaya gayret ediyorsan inşallah mahşerde de cennette de bizimle birlikte olacaksın buyurdu. Peygamber aleyhisselam bu konuda bize çok şey söyledi. Hatta Allah'ın ne kadar bağıştırıcı olduğunu akılda kalıcı bir misalle ve mecazi bir üslupla anlatarak batı taraflarında bulunan yaya veya atlı bir yolcunun bir ucundan öteki ucuna 40 yahut 70 yılda ancak varabileceği kadar geniş bir kapıdan söz etti. Suriyeli muhaddislerden Süfyan bin Uyayne diyor ki Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık bırakmıştır. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar da o kapı kapanmayacaktır. Yani kainat yaratıldığından beri tövbe kapısı açıktır ve kıyamete kadar da açık kalacaktır. Evet saygı değer dinleyenler Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ediyor. Sizden önceki çağlarda yaşamış insanlar arasında 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Adam bir ara yaptıklarından pişmanlık duyup tövbe etmek istedi. Bu amaçla o bölgede yaşayan en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona kendisini ibadete vermiş bir rahibi tavsiye ettiler. Adam rahibe giderek ben 99 kişiyi öldürdüm. Acaba tövbe etsem kabul edilir mi diye sordu. İnsanlar tarafından alim olarak görülen fakat aslında ilim ve anlayıştan mahrum olan bu rahip hayır kabul olmaz dedi. Bunun üzerine öfkeye kapılan adam eski çılgınlığına dönerek kılıcını çekip onu da öldürdü. Böylece öldürdüğü kişilerin sayısı... 100'e ulaştı. Sonra yine pişmanlık duyup tövbe etmek istedi ve oraların en büyük aliminin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir alimi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek "Ben 100 kişiyi öldürdüm. Acaba tövbem kabul olur mu?" diye sordum. Gerçek bir ilim erbabı olan bu alim elbette kabul olur kişi ile tövbesi arasında kim girebilir ki? Ancak ettiğin tövbenin kalıcı olması için sana tarif edeceğim falan yere git. Orada Allah'a kulluk eden iyi insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah'a kulluk et ve bir daha da memleketine dönme. Çünkü orası fena bir yerdir. Seni tekrar kötülüğün içine çekebilir dedi. Böylece adam alemin söylediği yere gitmek üzere yola çıktı. Tam yolun yarısına varmıştı ki ölüm gelip oracıkta kendisini yakaladı. Adamın ruhunu alıp götürmeye gelen rahmet melekleri ile azap melekleri onun rahmete mi yoksa azaba mı layık olduğu konusunda tartışmaya başladılar. Rahmet melekleri adam tövbe ederek ve yürekten Allah'a yönelerek geldi dediler. ''Azap melekleri ise iyi ama o hayatına hiç iyilik yapmadı ki.'' diye itiraz ettiler. Bu sırada insan kılığına girmiş bir melek çıka geldi. Yüce Allah pişman olup tövbe etmek isteyen kullarına karşı ne kadar bağışlayıcı ve merhametinin ne kadar canlı, çarpıcı ve akılda kalıcı bir misalle göstermek istemişti ki bu yüzden rahmet melekleri ile azap melekleri arasında böyle bir münakaşa çıkmasını takdir etmiş. Ve bu çekişmeyi halletmek üzere bir başka meleğini insan kılığında göndermişti. Sonra onun hakemliğine başvurmalarını dilemiş ve o meleğe nasıl hakemlik yapacağını öğretmişti. Böylece melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek geldiği yerle gitmek istediği yeri ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa oraya aittir dedi. Melekler de her iki mesafeyi ölçtüler ve gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler. Böylece adamın cennetlik olduğu anlaşıldı ve rahmet melekleri onu alıp götürdüler. Müslim'deki bir başka rivayette şu ifade yer almakta. Adam iyi insanların yaşadığı memlekete bir karış daha yakın olduğu için oranın halkından sayıldı. Yine Müslim'de başka bir rivayete göre şöyle. Allah adamın geldiği memlekete uzaklaşmasını, gitmek istediği memlekete de yaklaşmasını emretti. Ve melekleri ikisinin arasını ölçün dedi. Melekler de ölçtüler. Ve adamın gitmek istediği yere bir karış daha yakın olduğunu gördüler. Böylece adam affedildi. Ve bir başka rivayette saygı değer dinleyenler adam son nefesini verirken göğsünü iyiler ülkesine doğru kaydırarak o tarafa yaklaştığı denilmektedir. Evet saygı dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.